Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hadis kitabından Kur'an ile 3 hadis şerif okuyacağım. Birincisi efendim İbni Sa'd e, Atadan Mürsel olarak rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Ömer radiyallahu anha şöyle buyurmuş. La tebki ya Ömer felev eşya'u entesirel cibalu zeheben lesaret velev eğer <ende> dünya tağdil indallahi İndir Allah cehahe ma ahta kafirden minha şeya. Sırakarüssülallah fi makal el kemakal. Hz. Ömer ağlamış. Ağlayınca Peygamber Efendimiz ağlama ya Ömer diyor. Peygamber Efendimiz kendisi kastederek ederek söylüyor. Eğer ben dağların altın olmasını, altın olarak akmasını yerinden hareket etmesini isteseydim dağlar öyle altın olur, ölüme doğru hareket eder. Gelir akardı ama ben istemediğim için olmuyor. Allah vermediği için değil. Veren enet dünya tadilu indallahi cenah azübbabin. Eğer dünya hayatının, dünyanın içindeki şeylerin, eşyanın, varlıkların, ehli dünyanın kıymet verdiği mal mülk efendim mevki makam vesairenin Allah indinde, Allah katında, Allah yanında sinek sinek, sinek kanadı kadar. Bir ağırlığı olsaydı, bir kıymet ifade etseydi, ona muadil olsaydı kafire bu dünyalıktan hiçbir şey vermezdi. Yani e, sinek kadar kıymeti olsaydı, sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir şey vermezdi. O kadar bile değeri yok. Sıfır. Hiç kıymeti olmadığı için e, varsınlar, oyalansınlar. Efendim mal yalan, mülk yalan. Var biraz da sen oyalan dediği gibi Yunus Emre'nin efendim oyalanmalarına Allah Teala Hazretleri izin vermiş, ruhsat vermiş. Onlar da dünyalıkların içinde efendim bir şey buldum sanarak, efendim zengin oldum diye böbürlenerek, kibirlenerek burunları havada dolaşıyorlar ama Allah indinde kıymeti yok. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir bahadır, bir mücahit, bir mert, bir yiğit insan neden ağlar? Ağlamış da Hz. Ömer radıyallahu anh ağlama ya Ömer diye teselli ediyor. Hz. Ömer'in e, ağlamasının sebebi şu benim hatırımda kaldığı kadarıyla efendim Peygamber Efendimiz'in yanına varmış Hz. Ömer Peygamber Efendimiz de şöyle uzanmış herhalde e, günün sıcağından biraz istirahat etmek üzere uzanmış Hz. Ömer gelince kalkmış böyle elini başının yanağının altına koyduğu için yattığı yerde de hiçbir şey olmadığından bir hasır olduğundan yanağına ve elinin üzerine hasırın doku, doku şeyleri efendim dokun, dokumaları efendim iz yapmış böyle kırmızı kırmızı iz yapmış yani çok haşin çok efendim kaba bir e, örtü yumuşak değil efendim hasır kaba bir hasır Üstüne yatınca iz bırakıyor insanın elinde, yanağında, alnında. Hazreti Ömer demiş ki, e, radıyallahu anh, ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün, Habibisin, efendim Kisralar, Kayserler, yani efendim imparatorlar e, İran İmparatoru, efendim Roma İmparatoru gibi böyle yüksek e, mertebelerde büyük ülkeleri elinin altına almış Büyük devletlerin başına geçmiş insanlar ne nimetler içinde yaşıyorlar yataklarda, atlaslarda, efendim, nimetler, lezzetler içinde. Yedikleri içtikleri her şey başkalarının imrenceği gibi. Ee, ama sen Allah'ın Resulüsün, sen Allah'ın Habibisin, sen hasırda yatıyorsun. Efendim böyle eline ve alnına yanağına hasırın izleri çıkmış. Efendim bu ne böyle mahrumiyetli bir hayat, mütevazi bir hayat diye Hazreti Ömer sevgisinden Peygamber Efendimize, efendim şefkatinden, efendim onun rahatını istediğinden ağlamış yani sevgiden doğan bir ağlama Peygamber Efendimizin o haline demiş ki yani ne kadar mütevazi bir yaşam yaşıyorsun halbuki Allah'ın en büyük, en sevgili kulusun, insanlığın efendim başının tacısın başka hükümdarlar başka devlet başkanlarının ne nimetler içinde yüzerken ne kadar rahat ederken sen ne kadar sıkıntı çekiyorsun deyince böyle buyurmuş peygamber efendimiz yani ben istemiyorum ben isteseydim dağlar benim önüme altın olarak hareket edip gelir akar yığılırdı Allah verirdi ama Allah'ın indinde dünyanın altının gümüşün mevkiin makamın efendim atlasın ipeğin efendim e, balın kaymağın kıymeti yok yani bunlar insanlar seviyorlar, beğeniyorlar, değer veriyorlar, onları elde etmeye koşuyorlar, birbirleriyle darılıyorlar, kırışıyorlar, vuruşuyorlar, savaşıyorlar. Ve efendim nice canlar yanarak, nice mazlumların ahı alınarak, efendim, nice gözyaşlar dökülerek, nice insanlar kahrolarak, mahvolarak bazı insanlar çok rahat ediyor. Bazı insanlar efendim o dünyalıkları elde ediyorlar ama tabii. Bu fani dünyada böyle yapıyorlar. Ebedi ahiret hayatında onların hesabını verecekler. Cezasını çekecekler. İnananlar bunu biliyor. Efendim bazıları inanmıyor, boşver diyor. Bana ahiret var mı yok mu? Neme lazım, bana dünya lazım. Ben dünyada bunları hangi yolla olursa olsun elde edeyim de... ...ister rüşvet olsun, ister gasp olsun, ister zulüm olsun, ister Kadir olsun elde edeyim de... ...keyfime bakayım. Arkadaş bu dünyada babana bile acımayacaksın... Efendim göz kimsenin gözüne yaşına bakmayacaksın. Hayat bir mücadeledir. Efendim efendim. İşte kimisi ötekisini yer bitirir. Görmüyor musun ormandaki hayvanların halini? Aslan ceylanı yiyor. Efendim bilmem kuş kelebeği yiyor vesaire filan gibi felsefelerle böyle bir hurdumduyu başlılaşıyor insanlar gaddarlaşıyor. Efendim eee dünyevileşiyor, maddi maddileşiyor. Efendim kas katı oluyor, kalbi merhametsizleşiyor. O zaman sömürgecilik başlıyor. O zaman efendim istila başlıyor. O zaman öldürme başlıyor. O zaman katliam başlıyor. O zaman efendim sevmediği dinden bir insanı, sevmediği ırktan bir insanı kökten yok etme başlıyor. Ormanları yakmak başlıyor. Yuvaları yıkmak başlıyor. Köyleri yerle bir etmek, bombalamak efendim başlıyor. Atom bombası, bilmem ne hidrojen bombası vesaire efendim bunların hepsi işte e, kullananların amaçlarına hizmet etmek için başkalarını sindirecek araçlar olarak kullanılıyor. Tabi İslam sevgi dini, merhamet dini, eşitlik dini, herkesin efendim kalbini kazanmak, duasını almak dini ama dünya böyle insanlarla dolu. O zaman ne yapmak gerekiyor? Onlara karşı hazırlanmak gerekiyor. Yani o zalimler o zulmü yapmasınlar. Saldırıp da Müslümanları mahvetmesinler diye çalışma yapmak gerekiyor. Efendim işte Balkanlarda gördük. Yıllarca beraber komşu olarak yaşamış insanlar birbirlerine saldırdılar. Boşnak kardeşlerimizi efendim aynı mahallede oturan insanlar komşularını efendim katlama uğrattılar. Nehirleri attılar. Nehirlerde cesetleri yüzdü. Kanlar aktı. Tarih boyunca birçok şeyler böyle olmuş. Şimdi Kosova'dan feryatlar geliyor. Efendim bir ara senden feryatlar geliyordu. Bombalar yağıyordu. Binalar yıkılıyordu. Kış kötülde insanlar soğuktan ölüyordu. Çocuklar açlıktan, ilaçsızlıktan ölüyor. Efendim bu zulümleri birileri yapıyor, müsaade ediyor. Dünyada büyük güçler var. Hakim güçler var. Bu zulümler gene oluyor. Demek ki hakim güçler bunları yapıyorlar. Hakim güçlerin müsaadesiyle oluyor. Bunları söylediğimiz zaman, efendim biz söylediğimiz zaman, e, yani e, mazluma ah demek hakkı bile yok. Mazlum, efendim zulme uğrayınca ahu enin bile etmeyecek. Neden? E, zalimin canı sıkılıyor ahu enin ettiği zaman. Mazlum, zalimin beyefendinin efendim paşa gönlü e, rahatsız oluyor. E, yani ölsün de ses çıkarmadan ölsün gibi bir hava oluyor. Efendim, Ama bu dünya böyle. Yani bu dünyaya bizim büyüklerimiz, din büyükleri, peygamberler değer vermemişler ki. Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım peygamberler tarihi kitaplarından. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım. Diğer peygamberlerin hayatlarını okuyalım. Neler çekmişler? Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı meşhur. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelesi meşhur efendim. Dünya hayatı mümin için birinci ön planda gelen amaç değil. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Hatta bunları elde etmeye gücü yettiği halde istemiyor Peygamber Efendimiz. Dağların altın olmasını isteseydim olurdu. Önüme gelsin diye hareket edip önüme gelsin deseydim önüme gelirdi diyor Peygamber Efendimiz. Yani istememiş Peki istemediği halde geldiği zaman ne yapmış? Efendim ganimet gelmiş, ortaya yığılmış. Bir sürü mal, altın, para, pul, ganimet onları ne yapmış? Onları da sabah gelmişse akşama kadar fokaraya avuç avuç dağıtmış, akşam geldiyse bütün gece avuç avuç dağıtmış, sabaha bırakmamış. Sabah geleni akşama geceye bırakmamış, dağıtmış, efendim, en son gelene artık elimde bir şey kalmadı diyecek kadar bir şey bırakmadan dağıtmış. Fakirlere dağıtmış, yoksullara dağıtmış. Yoksulların gönlünü almayı, onların ihtiyacını karşılamayı esas almış. Efendim geleni de tutmamış. Bizim gibi eğer biraz tutum, biraz biriktirme fikri olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine çok bir servet biriktirirdi Peygamber Efendimiz çok servetler biriktirirdi. Kendisi elçi gönderdi İran'a. Elçi gönderdi efendim Roma'ya, elçi gönderdi Mısır'a, Habeşistan'a, Bahreyn'e. Efendim elçiler mesela Mısır hükümdarı kendisine bir sürü hediyeler gönderdi. Cariyeler gönderdi, hediyeler gönderdi, efendim eşyalar gönderdi, kıymetli eşyalar gönderdi. Yani bir devlet başkanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dileseydi bir devlet başkanı olarak e, neler biriktirirdi? Neler yapardı? Yani Arabistan'da köşk, kasır, saray yok mu? Vardı o zaman da vardı. Yemen'de yok mu? Yemen'in kasırları, bahçeleri meşhur. Taif Mekke'nin biraz ilerisi efendim sularıyla, abu bu havasının letafetiyle tanınmış balık bahçelik, meyvalık bir yazlık yeri. Efendimiz Oralarda sefa sürmedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emirlerini uygulamak için çalıştı. Peki eline geleni de dağıttı. Kim ne isterse istediğini fazlasıyla verdi. Bir koyun sürüsüne şöyle hayranlıkla bakana sürüyü hediye etti. Allah şefaatini erdirsin. Onun yolundan, sünnetinden bizleri ayırmasın. Hazreti Ömer istiyor ki biraz rahat etsin Peygamber Efendimiz. Ama Resulullah Efendimiz mütevazı Hanımın birisi kendisi sevdiği için Peygamber Efendimiz'i Ya Allah buyur burada yat diye Çok güzel bir döşek hediye etti Hediye döşek deme mi olmaz Yani yün mü yok koyun mu yok Arabistan'da koyunların Yünlerini doldurursun olur bir döşek Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hurma Yapraklarından liflerinden Efendim yapılmış Bir sert şeyin üzerinde yatardı Bir döşek gönderdi Öyle rahat uyudu ki Peygamber Efendimiz o gece. Bak rahat edecek malzeme geliyor eline. O kadar rahat uyudu ki Peygamber Efendimiz o gece efendim, sabaha bir kalktı ki sabah namazının zamanı gelmiş. Gece geçmiş, sahur bitmiş, sabah namazının zamanı gelmiş. Halbuki geceliğin teheccüde kalkardı Peygamber Efendimiz. <üxelles Danza> efendim Sevap kazanmak için gece ibadeti tatlı olduğundan sevaplı, feizli olduğundan geceliğin teheccüd namazına kalkardı. Bazen efendim e, yüzlerle Kur'an-ı Kerim okurdu. Te, Al, e, Bakara suresinden başlardı, Ali İmran'dan efendim o bitirirdi, ondan sonraki sürelere geçerdi. O kadar uzun uzun okurdu Kur'an-ı Kerim'i. Ayakları şişinceye kadar ayaklarda dururdu, ibadet ederdi ama bunu severek yapardı. O gece tabii yatak çok rahat olduğundan, çok sıcak olduğundan, çok yumuşak olduğundan kalkamadı. Teheccüde, farz namaza değil, teheccüde kalkamadı. Sabahleyin dedi ki bu yatak çok güzelmiş, beni çok rahat ettirdi. E, ne olacak? Bu rahatın, bu rahabetin tesiriyle gece kalkıp da abdest alıp namaz kılamadım. Teheccüd namazımı kılamadım. Bu yatağa götürün dedi. İade etti Peygamber Efendimiz. Bütün bunlar gösteriyor ki yani yokluktan o yolu seçmedi. Yoklukla, yokluktan mahrum yaşamadı Peygamber Efendimiz. Olanı vererek hatta e, rahat ettiği eşyadan efendim, kurtulmayı kendisi isteyerek tevazuyu seçti. Mütevazi bir hayat yaşadı. Mahrumiyeti yaşadı. Peygamber Efendimiz'in zevceleri vicada efendim, bulundular. Ya Resulallah dediler yani bu yaşam tarzı çok mütevazi bir yaşam tarzı biraz şöyle genişlik olsa filan o ayet-i kerime indi. Eğer dünya hayatını ve zinetlerini onlar istiyorlarsa onlara de ki, ey Resulüm gelin sizi güzel bir dostça efendim boş yiyeyim nikahımız bitsin rahat yaşayın. Ama ahireti istiyorlarsa efendim Resulullah'ın hayat şartlarına yaşam tarzına uyumalarını istedi. Onlar da mütevazı yaşamayı, mahrumiyetli ama sevaplı yaşamayı tercih ettiler. Hazreti Ömer'i ağlatacak kadar. Hazreti Ömer yani çok mu lüks yaşıyordu? Hazreti Ömer'in evinde bizim evlerimiz kadar efendim yumuşak yataklar, döşekler, yataklar, buzdolapları, yemekler, kebaplar, büftekler mi vardı? Hayır. Ama onun bile gözünü yaşartacak, ağlatacak kadar efendimiz bir tazizi yaşadı. Biriktirdiği ne fakirlere dağıttı. Her yani fakirin duasını almak, gözyaşını dindirmek onun için en önemli şey oldu. Öyle devlet adamları Allah nasip etsin. Bütün Efendim ümmeti Muhammed'in her yerde Efendim yöneticilerini o insafla, o merhamette eylesin. Kimsenin gıybetini yapmak istemiyorum ama e, Endonezya devlet başkanı Suharto'nun servetini söylediler Efendim geçenlerde 46 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam parası varmış ki e, yani kendisinin ailesinin serveti, kızı vardı, damadı vardı filan efendim. Diyorlar ki eğer o servetini e, Endonezya için verseydi Endonezya iktisadi efendim bunalımdan çıkabilecekti. Yani o yani dış devletlerin oraya yardım edeceği e, miktarda parası var. Yardım etse ülkesi şeyden kurtulacak. fakir üretken ve bunalımdan, iktisadi sıkıntıdan kurtulacak. Filipinler Devlet Başkanı Marcos vardı, diye, öldü gitti. E, servetinin Rakamları insanı hayretlere düşürecek kadar fazla yiyemedi. Amerika'daki bankalarda paraları birikti, öldü gitti, karısına kaldı. Bir kısmı devlet tarafından herhalde el konuldu filan. Yani Allah insaf versin. Devletleri, milletleri yönetmek için, hizmet için başa geçen kimselere Allah insaf versin. İmanlı olursa, insaflı olursa, Allah'tan korkarsa, Allah'ın rızasını düşünürse, Peygamber Efendimiz gibi... Hazreti Ömer gibi, efendim Ömerip de Abdülaziz gibi efendim bizim Osmanlı sultanlarından o tarihe namı, şanı geçmiş mütevazi mücahit olanları gibi, sonra da hani tantanaya, tahtanaya saltanata bulaşanlar gibi değil de efendim ilk ahlakı bozulmayanlar gibi böyle iyi idareciler, halkını, milletini seven, onların huzurunu, rahatını, refahını mutluluğunu, saadetini isteyen idareciler, Allah ihsan eylesin. efendim. Ama biz şunu anlıyoruz ki, okuduğum hadis-i şeriften, yani amaç Müslüman için dünya serveti, refahı, saadeti, efendim keyfi değil. Allah'ın rızasını kazanmak. Peygamber Efendimiz o yolu tutturmuş. Peygamber Efendimiz'in yolu bu. Onun için paraları, altınları, gümüşleri, servetleri biriktirip de efendim ahirete öle ölüp gidenler, göçenler ahirette onların azabını çekecekler diye ayetler ve hadis-i şerifler bildiriyor. Onlar cehennem ateşinde kızdırılacak ateşler olarak o servetler anına efendim sırtına, vücudun yan taraflarına ateş parçaları olarak efendim yapıştırılacak o altınlar, o servetler, o paralar kızgın akkor halde yapıştırılacak işte dünyada biriktirdiğiniz mallar bunlar da Allah yoluna sarf etmediğiniz fakirlere zekat vermediğiniz Efendim sadaka vermediğiniz haksız yere aldığınız rüşvetle kasıpla zulümle aldığınız mallar diye cezasını çekecekler şimdi ben kendi namıma konuşmayı sevmiyorum yani tabi ben üniversite profesörüyüm şu kadar tahsil gördüm hatta bir sürü profesör yetiştirdim Birçok kimse yurt içinden ve yurt dışından Yanımda doktora yaptı Ben bir bilim adamıyım Edebiyatçıyım aynı zamanda İstesem oturu şiir kitabı yazarım Divan yazarım efendim, Roman yazarım Yazabilirim. Yani bunu yazacak şeyim var ee, e, imkanlarım var elinde ama Kendimden konuşmayı istemiyorum Allah'ın ayetlerini size anlatmak istiyorum Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini anlatmak istiyorum Şimdi bunları söyleyince bazıları Efendim Benim söylediğimi sanmasınlar Bunları Allah söylüyor. Bunları peygamber efendimiz söylüyor. Allah'ın peygamberi söylüyor. Ahiretin saadetini düşünmemizi istiyor. Şimdi ben böyle ayete e, dair bir söz söylerken, bir ayet-i açıklarken, efendim eğer Hristiyanların inançlarında bir kusur var da onu söylüyorsam, Kur'an-ı Kerim'in ayetinin manasını söylüyor. Kendimden bir şey söylemiyorum. İnsanları seviyorum, hepsini seviyorum bütün insanlara açıyorum. Hazreti İsa'yı çok seviyorum. Hazreti Musa'yı çok seviyorum. Hazreti Ali Efendimiz için gerçekten çok seviyorum. Işık kalbimde, bağrımda, gönlümde hepsinin yeri var. Büyük yerleri var, büyük makamları var. Efendim, e, sol yanında Musa Aleyhisselam, sağ yanında İsa Aleyhisselam var. Orta başka köşede Hazreti Peygamber Efendimiz var. Adem Aleyhisselam kalbimizde, efendim Nuh Aleyhisselam Ruhumuz, İbrahim Aleyhisselam ruhumuzda, sırrımızda, hafimizde, ahfamızda. Böyle yerleştirmişiz gönlümüze hepsini. Hepsini seviyoruz. Onlara tabiyim diyen insanları da seviyoruz. Onlara tabi olan insanlara onların tavsiyelerini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela ben İzmir'de konferans verdim. efendim. Şeyde... Peygamber Efendimizle, Hazreti Ali Efendimizle, Fatma Zehra Anamızla, Efendim Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimizle Alevilerle, Alevislik ile ilgili konuşmalar yaptım. Burada Avustralya'da Muljura denen bir yer var. Orada Ehl-i Efendim bir Sultan Abdal dernekleri varmış. Onları ziyaret ettim. Onların ilgilileriyle konuştum. Saatlerce konuştuk. Ziyaret ettim. Yanımda Yine Alevi kardeşlerden benim ihvanım, dostlarım vardı. Onları aldım. Onlarla gittik. Samimi olarak konuştuk. Ben dedim üniversite hocasıyım. Konuşalım. Şimdi birisi bana demiş ki, benim hakkımda demiş ki bu şahıs Hristiyanlara sövüyor. Bu şahıs Musevilere sövüyor. Bu şahıs Alevileri sövüyor. Yanlış yazmış. Sövüyor değil. Seviyor diyecekti. Bu, bu şahıs Hristiyanları seviyor. Musevileri seviyor. Alevileri seviyor da Düzeltmeye çalışıyor, hatalarını düzeltmeye çalışıyor, doğru yola çekmeye çalışıyor, onları cennete sokmaya çalışıyor, cehennemden korumaya çalışıyor. Hatalı bir yolda yanlış inançta kalmasınlar diye uğraşıyor. Bilim adamı olarak gerçekleri anlatmaya çalışıyor demesi lazım. Seviyor değil, seviyor demesi lazım. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, ne mutlu ki böyle konuşma imkanımız oluyor, sohbet imkanımız oluyor. Seviyorum, muhabbetim var 3 tane olsun diye. ikinci hadis-i şerifi okuyorum. üç tane olsun diye de 1. bu kadarla kesiyorum. Latettehizu biutekum makabir. Sallu fiha fe innes şeytane le yefir minel beyte yesma'u suretül bakra tutkera fi. Bu İmam Müslim efendim ve İbn Hibban tarafından rivayet edilmiş. Ravisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh mescidi ev edinip peygamber efendimizin peşinden ayrılmayan hadislerini toplayan sahabi radıyallahu anh kedileri çok severmiş de çok sevdiği için Ebu Hüreyre adını almış kedicik babası lakabını almış peygamber efendimiz onun rivayet ettiği bir sözünde hadisi şerifinde buyuruyor ki evlerinizi kabirler haline dönüştürmeyin kabir edinmeyin evlerinizi e, ne demek bu arkasındaki sözden anlaşılıyor. Yani kabirde insanlar ölüdür. Evet kabir bir mekandır. Eni şu kadar, boyu bu kadar, derinliği bu kadar. Ama içindeki insan ne kıpırdar ne bir hareket yapar. E, evlerinizi böyle kabir gibi yapmayın. Ne olun? Ne yapalım demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz? İçinde namaz kılın. Yani kabirdeki ölü gibi olmayın. Ölü kabirde hiçbir şey yapmıyor. Siz de evde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ölü gibi. Öyle olmasın. Evinizde namaz kılın. Şimdi tabi Müslüman zaten beş vakit namaz kılmakla emrolunmuş kılacak. Beş vakit namaz onu Allah ile efendim e, bağlantılı tutuyor. Beş vakit namazı kılmasa daha çok unutur insanlar. Dini, imanı, insafı, ahireti dünyaya dalar gider. Günde beş defa hizaya getirildiği halde gene safları bozuyorlar, hizayı bozuyorlar. Günde beş defa <gülüyor> huzura çıktıkları halde gene görevlerini unutuyorlar. Namaz çok önemli. Namaz çok büyük bir ilaç. Namaz insanın gerçek kul olması için çok güzel bir çare e, kılmıyorlar. Şimdi namaz kılınacak bir de cemaatle kılınacak, camide kılınacak. Camiler Müslümanların dernek mekanları, dernek binaları, Müslüman derneklerinin efendim me mekanları camiler Müslümanlar orada derilip toplanıyorlar. Efendim zamanları da belli toplantılarının günde beş defa toplanıyorlar. Efendim Cuma günleri Cuma öğle vaktinde oluyor. Efendim hep toplanıyorlar. Camiler Müslümanların toplantı yeri. Camide kılarsa sevabı çok olur. Tabi hep camide kılarsa hiç evinde kılmazsa onu da tavsiye etmiyor Peygamber Efendimiz. Evinizi kabir gibi yapmayın. Evinizde de bir sevap olsun, hareket olsun, bereket olsun, nur olsun. Eviniz de şenlensin, nurlansın. Çünkü bir yerde namaz kılındı mı orası bereketleniyor, şenleniyor. Evinizde de namaz kılacaksınız. E peki şimdi ne yapalım? Camiye gitmek 27 kat sevap, evde de kılın diyor Peygamber Efendimiz. Sünnetleri evde kılın, farzları camide kılın. Veyahut efendim, sünnetiyle, farzıyla bazı namazları camide kılın. Efendim, onun dışında efendim duha namazı gibi efendim evvabin namazı gibi teheccüd namazı gibi namazları da evde kılın. Yani bunun çaresi var. Zaten Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Demek ki evimizde ibadet edeceğiz, namaz kılacağız başka ne yapacağız? Kur'an okuyacağız, ilim öğreneceğiz, öğreteceğiz kendimize eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza herkese, misafirimize yani misafir geldiği zaman şeker ikram ediyoruz. Bir ikram sütlaç ikram ediyoruz, çay ikram ediyoruz. Güzel, ikram. Bir ikramda hadis-i şerif okuyalım, ayet okuyalım, gelin üç hadis okuyalım, öyle dağılalım dersek ne, ne güzel olur. Evlerinizi kabir haline getirmeyin, kabir edinmeyin, içinde namaz kılın. Misal olarak bildiriyor ki Efendimiz hadis-i şerifin sonunda, çünkü şeytan, çünkü şeytan, içinde sure-i bakaranın Bakara suresinin okunduğunu duyduğu evden fır, firar edip kaçar gider. Yani dayanamaz. Bakara suresi okunan yerde duramaz diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Kur'an okunursa, namaz kılınırsa, ilim öğrenilir, öğretilirse bir eve de şeytan kaçacak. E, Tabi özellikle bir şeyi daha anlıyoruz buradan. Bakara suresi çok mühimmiş. Elif, Lam, Mim Zalikel kitabu la raybe diye başlıyor. Amener Resulü ile bitiyor. 286 ayet, 2,5 cüz. Bakara Suresi. Bunu da demek ki özel bir kıymeti var, değeri var, önemi var. Efendim, Onun için bu Bakara Suresi'nde güzelce öğrenmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir e, birkaç tane sahabiyi bir askeri görevle bir yere gönderiyordu. Hepsini huzuruna çağırdı, sordu. Sen Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun? Sen ne kadar biliyorsun? Anlat bakalım. Herkes dedi ki, şunu biliyorum ya Resulallah, bunu biliyorum ya Resulallah. Peki, peki. Nihayet bir genç geldi delikanlı. O da o toplulukla beraber o askeri sefere gidecek bir kabileye. İşte neyse vazifeyi yapacaklar. Efendim o delikanlıya dedi ki söyle bakalım. Sen neler biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den? Ee, o delikanlı dedi ki Ya Resulallah ben şunu biliyorum, şunu biliyorum, şunu biliyorum. Bir de Bakara suresini baştan sonra biliyorum. Aa biliyor musun? Baştan sonra Bakara suresini biliyor musun? Biliyorum Ya Resulallah. Öyleyse izhep fente ente emiruhum buyurdu. Git bu müfrezenin, bu askeri takımın, bu e, topluluğun komutanı sensin. Git dedi. Demek ki Bakara Suresini bilmek çok önemli. Emir oluyor. Emir olmak öyle palavradan olmaz. Efendim, emir olmak için insanın dini bilmesi lazım, Kur'an'ı bilmesi lazım. Efendim, Allah'ın emrine göre hareket etmesi lazım. Ben cihat emriyim. Nasıl cihat emrisin? Bilmeden olur mu? Allah'ın emrini bilmezsen yanlış iş yaparsın. Doğrusunu bileceksin. Bilmek bir meziyet, bildiğini uygulamak da ayrı bir meziyet ve kuvvet. Onun için bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki bir de ayrıca Bakara suresi önemli. Bakara Suresi'nde ne manaya geldiğini araştırmalı, öğrenmeye gayret etmeli. Hatta o peygamber efendimizin komutan tayin ettiği sahabiyi düşünerek Bakara suresini ezberlemeye çalışmalı kardeşlerimiz. Yasin'i ezberlediler. Aferin. Efendim tebarike ezberlediler. Aferin. Efendim İza vakayı Bakara suresini ezberlediler. Aferin vesaire. E, bir de sırada şimdi bunları ezberleyen sevgili dinleyicilerimize, kardeşlerimize bir imkan, bir sevaplı iştirak çıkıyor. Bakara suresinde ezberlemek. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. E, bu Kosova sancak kökenli efendim Mekke-i Mükerreme'de Doktora yapıyor. Üniversite şart koşmuş. Yani doktoranı kabul etmemiz için, doktora imtihanlarına girebilmen için, doktor olabilmen için bakara süresini ezberleyeceksin diye çok hoşuma gitti. Yani bu Arabistan'daki şeyler çok güzel. Mesela ilkokulun her sınıfında Kur'an-ı Kerim'in şu kadarını ezberleme şartı koşuyorlar. Hepsi Kur'an-ı Kerim biliyor ezberlemiş oluyor. Çünkü sınıf geçmek için o şart oluyor. Böylece Müslüman mütedeyyin çocuklar olarak yetişmesi mümkün oluyor. Evet, biz de efendim, mümkünse hafız yetiştirelim çocuklarımızı. Olmazsa sure sure ezberimizi arttırmaya çalışalım. Üçüncü hadis-i şerifi okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَا تَتَمَنْنَوْ لِكَا الْعَدُوْ ve selüllahel, ve selüllahel afiye de. Fı inna kümlatetrına ma tebtelune ma ahum. Ve iza laki tumuhum, fı kulu, Allahum ve rabbuhum. Ve nawasinya ve nawasiyim biyedik. Ve inna ma taktüluhum ante, sum ezimul art, julusan, fı iza kashukum, fen helbu ve Kebbiru ee, Sadaka Resulullah Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş Hakimin müstedrek isimli kitabında bu hadis-i şerif bizim kitabımızın da hocamızın Gümüşhane-i Ahmet Ziyaretin Efendimizin kitabında 467. sayfasının 7. hadisi 467 Taksim 7 buyuruyor ki Peygamber Efendimiz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, istemeyin kendiniz talep etmeyin çünkü Müslümanlar cihadın sevabını bildiklerinden efendim o sevabı alalım ya şehit olalım ya gazi olalım diye efendim silahlar oraya katılıyorlardı. Paralı askerlik falan değil de Allah rızası için katılıyorlardı savaşa. Efendim düşmanla karşılaşsak da ne olacaksa olsa diye düşünüyorlardı demek ki. Ölürsek şehit oluruz diye şehitliği özlüyorlardı. öz diyorlardı ah bir düşman çıksa karşımıza çıkmadı. Boşuna geziyoruz buralarda. Karşımızda düşman yok diyorlardı herhalde ki Peygamber Efendimiz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor. Allah'tan afiyeti isteyin. Yani harp olmasın, darp olmasın, huzursuzluk olmasın, sıkıntı, yorgunluk olmasın, yaralanma olmasın, ölüm olmasın. Afiyet üzere, sıhhat üzere, selamet üzere hani güzel bir şey yediği zaman bir kimseye biz afiyet olsun diyoruz. Yani Tabii iyi bir şey yiyince sen bir hoşlanıyor. Oh elhamdülillah diyor. Ha, afiyeti isteyin diyor Allah. Afiyet nedir? Her türlü belalardan, ağrılardan, sızılardan, musibetlerden beri olmak, uzak olmak, sağlam, sıhhatli, neşeli, şen olmak. Şen ve esen olmak ve sağ ve salim olmak demek. Afiyet. Allah'tan afiyeti isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Savaşı istemeyin. Gerekli de savaşa kalkıştınız mı düşmanla karşılaştınız mı o zaman da e, ayağınız sağlam bassın efendim yerinizde sabit olun sebat gösterin gösterin efendim e, gözüm bir başka hadis-i şerife kaydı. Tamam onu okuyalım. La te temennilelik hayırlı ve sellellahil afiyete. Ben 6. hadisi şerifi okumaya başlamıştım. O da aynı konudaymış. Evet. Allah'ın Allah Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki düşmanla karşılaşmayın, temenni etmeyin. Allah'tan afiyeti isteyin. <feyzale -kitu -muhum> ee, karşılaştığınız zaman da sebat gösterin. Geri durmayın. Metin olun. Çarpışın. Ve ekserü zikrallah. Allah'ı zikretmeyi çok yapın. Bu Abdullah İbni Amr İbni Aslan bu şey. Fe'in -e bu ve sayyahu fe aleykum bisamt. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, eğer onlar şamata yaparlarsa, haykırır, bağırırlarsa, siz sakin sakin durun diyor. Demin ki 7. hadis-i şerifte okuyalım, o da aynı konuda. La tetemen nevlika al adu. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin ve selul ve selul afiyete, Allah'tan afiyet isteyin, şenlik esenlik olsun, kavga dövüş olmasın. Feinne kümla tetdurune ma tepterune ma Çünkü bilmiyorsunuz ki onlarla karşılaştığınız zaman ne belalara uğrayacaksınız ne imtihanlar geçireceksiniz. Çünkü bazen insan efendim yaralanır. Bazen maneviyatı bozulur. Bazen efendim Allah saklasın korkar. Bazen başka şeyler olabilir. Kolay bir şey diye savaşmak onun için istemeyin. Ama e, yani bu e, tevazudan dolayı istemeyecek. Yani e, Allah'a karşı böyle böbürlenmek şey olmasın diye istemeyecek. Bakın burada bir dua öğretiyor. Peygamber Efendimiz ama karşılaşırsanız o zaman da deyin ki diyor ya Rabbi ey Allahımız biz de sen yarattın onlar da sen yarattın sen bizim de Rabbımızın ya Rabbi onların da Rabbısın bizim de e, dizginlerimiz e, senin de onların da dizginleri senin elinde ya Rabbi Anlımızın perçemi efendim alınlarımızın efendim saçları e, onların saçları da bizim saçlarımız da ya Rabbi senin elinde. Ne demek bu? Hani bir, bilmiyorum, bazı hayvanların böyle alnında şeyi olur, perçeme olur, saçları uzun olur. Eğer yuları falan yoksa, saç orasından tuttun mu, çektin mi hayvan gelir. Tabi acır kılı, gelir peşinden. Ee, i̇nsanların da, yani e, saçlarının, alın alın saçları Allah'ın elinde ne demek? Yani nereye çekerse Allah oraya götürür. Yani mukadderat onun elinde. Ne isterse onu yapar demek. Ya Rabbi diyecek düşmanla karşılaştığı zaman Müslüman. Sen bizim de Rabbımızsın, onların da Rabbısın. Bizim de saçlarımız, alın saçlarımız senin elinde, onların da saçları senin elinde. Yani ne takdir edersen o olur. Nereye çekersen mecburen oraya gideriz. Takdir senin. Bunları öldüren sensin Ya Rabbi. Öldürten sensin. Evet Müslüman çarpışıyor ama Allah Müslümana... Kafirle çarpış diyor, Müslüman ondan çarpışıyor. Ya Rabbi biz kimseyi öldürmek istemezdik ama sen efendim e, Allah'a peygamber gönderdin, Allah'ın emirlerine uyun dedin. Allah'ın düşmanları zulmediyorsa, gadir ediyorsa, hainlik ediyorsa, yani cezayı hak ediyorsa onlarla savaşın dedin. Biz işte onun için çarpışıyoruz öldüren, biz vurup öldürüyorsak bile sen öldüren sensin. Deyin diyor. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Yani Müslümanı çok kimse tanımıyor. Kafir de tanımıyor. Ben burada şimdi <gülüyor> cami atışmak için uğraşıyoruz buralarda. Efendim belediyeden e, müşkilat çıkıyor. Komşulardan itiraz çıkıyor. Korkuyorlar Müslümanlardan. Bombacıdır. Efendim bilmem makineli tüfekle gelir. Kiliseyi tarar. Bilen. Biz Osmanlı zamanında 7 asır Kimi taramışız, kimi öldürmüşüz? Hiç dokunmadık. Ne kiliselerine dokunduk Rumların, ne Ermeni kardeşlerimizin kiliselerine dokunduk. Kayseri'de, orada, burada, her yerde e, kendi ibadetlerini yaptılar. İstanbul'da, İzmir'de, efendim, Adana'da neredeyse yani ibadetlerini yaptılar. Hiç e, Hiç şey yapmadık. Ne zamana kadar dokunmadık? Cumhuriyet devri oluncaya kadar. Cih Birinci Cihan Harbi oluncaya kadar, İstiklal Harbi oluncaya kadar dokunmadık ama hepsi birler üstümüze çullanınca çarpıştık. Hepsi çullandı. Yunanlı İzmir'e çıktı efendim. Balkan Harbi olunca Balkan'daki devletler üstümüze çullandı. Efendim Rusya Kafkasya'dan Erzurum'a kadar geldi. Ermeniler onlara yardım etti. Yani mazlum olduk. Mağdur biziz, mazlum biziz. Onlar da hala efendim tarihi gerçeklerini tersine döndürmeye çalışıyorlar. Neyse yani Müslümanlığı iyi tanımıyorlar. Bazıları da mahsustan iyi tanıtmıyor ki insanlar Müslüman olmasın diye. Sırpların bir yetkilisi demiş ki bu, bu Müslümanlar da ne biçim yani artıyorlar, ikta ediyorlar. Bizim kardeşlerimiz de Müslüman yapıyorlar demiş. Müslüman olmaktan korkuyor. Halbuki Müslüman olmak iki, iki cihan saadetine ermek vesilesi. yani Birçok kimse Müslüman oldu. Osmanlı Sarayı'nda. ...ordusunda bir sürü Sırp vardı... ...bir sürü Bulgar vardı... ...bir sürü Macar vardı... ...Müslüman olmuş... ...hatta e, meşhur matbaacı İbrahim'i müteferrika... ...papazdı... ...Romanya'da yetişmiş bir papazdı... ...geldi... ...hak dinin İslam olduğunu anladığı için... ...kendi isteğiyle geldi... Efendim ...esir filan alınmadı... ...onun hayatını inceledim ben... Böyle esir alındı da zorla Müslüman edildiği filan sözü yalan... ...çünkü kendisi kitap yazıyor... Yazdığı kitapta diyor ki ben üstadı bir mürvetlerin bana yanlış şeyler öğrettiğini efendim gördüm. Doğrunun efendim Müslümanların söylediği şekilde olduğunu anladım. Onun için efendim Hristiyanlığı bıraktım, Müslüman oldum diyor. Papaz kedisi Koloj var şehrinden yetişmiş ama buraya gelmiş yani Osmanlı ülkesine, İstanbul'a çok güzel hizmetler etmiş efendim. Neden Müslüman olduğunu da yazmış Risale-i İslamiye diye bir kitapta. Onu da ben neşrettim. Oradan biliyorum hayatını ve e, fikriyatını. Oradan biliyorum. O e, şey yapıyor. Yani e, o söz, o söylüyor bu şeyleri. Yani İslam'ın haklı olduğunu bir papaz olarak o söylüyor. Düşmanla karşılaştığınız zaman, Ya Rabbi e, sen bizim de Rabbimizsin, onların da Rabb'lisin. Bizim de saçımız eee anlamımızın perçemini senin elinde onların da alınlarının perçemini senin elinde nereye çekersen o olur. E, onları ancak sen öldürüyorsun. Biz arada kuluz vasıtayız deyin diyor. Sünme ezimul art. Sonra yere yapışın. Yere oturun veya yatın diyor. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Hacjulusen diyor. Oturarak yere oturun. Yani sakin bir şekilde oturun bakalım. Üzerinize saldırınca size doğru gelince o zaman birden kalkın ve tek bir getirin Allah'a ekber Allah'a ekber diyerek çarpışın diyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim herhalde bu hadis dinlerken eski savaşları şöyle orduların iki ordunun birbirleriyle nasıl karşılaştığını filan e, hayalinizde canlandırdığınız göz önüne getirdiniz. Evet. Allah Teala Hazretleri e, hepimize sıhhat afiyet versin efendim e, zalim de etmesin bizi mazlum durumuna da düşürmesin. E, haksızlığa da maruz bırakmasın. Haktan da ayırmasın. Eğer efendim Kıbrıs olayı var. Şimdi efendim bazı devletlerin bize aleni düşmanlığı var. Avrupa'da devletlerinin vaat ettiği halde vaat etmesine rağmen efendim vaat ettiği şeyleri vermemesi var. Ahdine uymaması var. Biz bunların hepsini ben bir üniversite hocası olarak bunların hepsini takip ediyorum. Dış siyaseti, iç siyaset, onların zihniyetlerini biliyorum. Ülkelerinde geziyorum. Şimdi bu bazı gazetelerde efendim beni Hristiyanlara seviyor diye söyleyen şanslar. Onlar Avrupa'yı bilmezler. Avrupa televizyonlarını belki de bilirler de. Biliyorlarsa o zaman daha suçları büyük. Avrupa televizyonlarında gazetelerinde her gün birkaç posta efendim Müslümanlara, Türklere hakaret çıkar. Birkaç posta hakaret çıkar. Efendim düşmanlık çıkar. Onları hiç o gazeteci bahis konusu etmiyor da efendim e, bizim de e, onları sevmemize doğru yolu çekmeye çalışmamıza rağmen efendim e, şeylerimizi çarpıtıyor niyetimizi görmezlikten geliyor sövüyor diyor benim hayatımda hiç dudaklarımın arasından arasında sövmek çıkmadı elhamdülillah küçüklükten beri hiç sevmem kötü konuşmayı hiçbir zaman efendim küfür ağzından kimseye sevmek çıkmadı herkesin de iyiliğini istiyorum bütün insanların yani hangi dinden olursa olsun bütün insanların iyiliğini istiyorum ama nasıl bir iyilik? Yağcılık değil. Eğriye eğri doğruya doğru. Yanlış olan, yanlış iş yapan doğruya da gelsin. Zulmeden zulmü bıraksın. Zulüm zulmü yapıyorsa bir zalim onun karşısına çıkıp da söz söylemekten de geri durma. Efendim, hiç kimsenin de geri durmaması lazım. Hakkını savunması lazım, hakkı söylemesi lazım. Eğer hakkı söylemek insanı öldürse bile haktan ayrılmamak lazım. Öyle batıla destekçi olup efendim zalim avcunun köpeği olmamak lazım. Namık Kemal'in tabiriyle Allahu Teala Hazretleri hepimize sabrı ağlam, güzel ahlaklı, sevgi dolu, saygı dolu, efendim cesaret dolu, güzel ahlaklı Müslümanlar eylesin. Hem dünyada hem ahirette ve bahtiyar olun. Az ve sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada da sizi mutlu yaşatsın, ahirette de cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin, cehenneme düşmekten korusun. Ben şimdi bazı insanlar şöyle yaparsa cehenneme gider demişim, Müslümanlar bile şöyle şöyle yaparsa cehenneme gidebilir diyorum ben. Sadece başka milletler, başka din mensupları için demiyorum, o sövmek değil, ikaz. Oraya giderseniz ateşe düşersiniz. Sobaya yaklaşırsan, sobayı tutarsan elin yanar demek sövmek değil. Onu korumaktır. Bunu da böylece efendim yamuk yamuk sözler söyleyenler, yazanlar bilsinler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.